''Şüphesiz biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserleri yazarız. Biz her şeyi apaçık bir kitapta, levh-i mahfuzda bir bir kaydetmişizdir.''